Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin ve's-salatu ve's-selamu aley men bu'is bis-seyfi rahmeten lil alamin. Amma ba'd. Ganimet, fey ve ihtitabun hükmü Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salat ve selam Resullerin en hayırlısının, ehlinin ve tüm sahabelerinin üzerine olsun. Bundan sonra Sultanların alimlerinden olan Deccaller, Nebilerin ve Resullerin kendisiyle geldiği tevhidi tahrif ettikleri gibi cihad fıkhını da tarif ettiler. Ehli kitap, mecusi ve müşrikleri Müslümanların kardeşi ve dostları kıldılar. Dinleri birbirine yaklaştırdılar ve ümmetleri birleştirdiler. Ve böylelikle fetvaları ve kitapları ile kafirlerin kanlarını ve mallarını masumlaştırdılar. Onların halleri Allahu Teala'nın Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırdılar. Nisa 46. ayetinde dediği Yahudilerin hallerine benzemektedir. Kafirleri kendi yurtlarında suikast ile öldürmek veya mallarını çalarak ve gizliden alma konuları fakihler arasında yaygın olan konulardandır. Ancak bu tağutlar yere çökme fıkhına teşvik ettiler ve tuzaklarıyla cihad ve ganimet olgularını İslam dininden silmeye veya onu zillet ve kafirlere tabi olma menheciyle değiştirmeye çalıştılar. Ayrıca insanları dinler arası yaşam, barış ilkilerini kökleştirme, cihadın iptal edilmesi ve kafirlerden ellerin çekilmesi olan yeni kararlaştırdıkları dine boyun eğdirdiler. Kendisini İslam'a ve ilme nispet eden nicelerini, daha önce ümmetin caizliğinde icma ettikleri bir konuyu haram kılmak için toplanmaya çalıştıklarını bulur hale geldik. Zuhri'nin Dimeşk'te Enes bin Malik'in yanına girerken, ondan işittiği şu sözünü düşündüğümüzde, bunda bir garipliğin olmadığını görürüz. Zuhri dedi ki, ''Ben Dimeşk'te Enes bin Malik'in yanına girdim. O ağlıyordu. Ona seni ağlatan nedir?'' dedim. Enes, ''Beni Resulullah zamanında erişmiş olduklarımdan namaz müstesna hiçbir şeyi tanımaz olmaklığımı alatıyor. İşte bu namaz dahi zayi edilmiştir.'' dedi. Bukhari rivayet etti. O dönem böyle ise Allah'ın kitabında Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde ve selefin icma ettiği apaçık hükümlerin silindiği bizim zamanımızda nasıl olur varın siz düşünün. Bu dönemde insanlar arasında hükmü silinen ahkamlardan birisi de Harbi kafirlerin kanları ve malları hakkındaki hükümdür. Harbi kafirlerin kanları ve mallarının hiçbir masumiyeti yoktur. Ancak iman etmeleri veya şer an muteber bir sözleşmeleri bulunma hali bundan müstesnadır. Herhangi bir Müslümanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onurlu sahabesini örnek alarak harbi kafirlerden dilediğinin kanını dökmesi ve mallarını alması caizdir. Sen bugün kötü alimlerin ve sapıklık davetçilerinin, muvahidleri, Ebu Basir ve Ebu Cendel radıyallahu anhum gibi sahabelerin yapmış olduğu eylemlerin aynısıyla ayıpladıklarını ve İslam'ı karaladıklarıyla onları itham ettiklerini görürsün. Buna karşılık, efendileri olan batılı ve doğulu tağutların, Müslümanların mallarını yağmaladıklarıyla ilgili hiçbir kelimeyi onlardan duyamazsın. İslam devleti Allah'ını tevhid ile izzetlendirsin, Din tamamı ile Allah'ın oluncaya kadar ve aslında olduğu gibi dinlerini tertemiz ve safi bir şekilde Müslümanlara dönderinceye kadar kafirlerden ve mürtedlerden olan bu dinin düşmanlarıyla kılıçla, mızrakla, hüccetle ve beyan ile cihadı boynuna yükledi. Allahu Teala şöyle buyurdu. Fitne, şirk ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. İnkar'a son verirlerse, Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. Enfal 39 Bu makalede Darul Harb'deki harbi kafirlerin malları hakkındaki hükmü beyan edeceğiz. Onlardan alınan malların bir kısmı ganimet, bir kısmı fey ve diğer bir kısmı ise hırsızlık ve ihtitaptır. Ayrıca bu konudaki bazı ilim ehlinin sözlerini beyan edip bu konudaki muhaliflerin bazı şüphelerine de cevap vereceğiz. İslam devleti ile tüm küfür milletleri arasında var olan savaş çerçevesinde mallarının alınması konusunda bazı faydaları da zikredeceğiz. Allah muvaffakiyet veren ve doğru yola iletendir. Harbi kafirin malı ve kanı helaldir. Harbi kafirlerin kanlarında ve mallarında asıl olan masumluğun olmamasıdır. İlim ehli icma etti ki Allah'ın har behli için olan hükmü kanlarının ve mallarının masum olmayışıdır. Bilakis kanları ve malları Müslümanları için helaldir. İmam İbni Teymiye Allah ona rahmet etsin şöyle demektedir. Küfür ve harbirlik her kafirde bulunmaktadır. Öldürülmeleri caiz olduğu gibi, köle edinilmeleri de caizdir. Mecmu'l-Fetevâ Fakihlerin ıslahındaki harbi kafirler, sadece Müslümanlar ile onlar arasında bir savaşın var olduğu kafirler ile sınırlı değildir. Bilekiz harbi kafirler, Müslümanların zimmet, eman veya sözleşme ile onlara güvence vermediği bütün kafirlerdir. Harbi kafirlik konusunda görevli askerler ile asker olmayanlar veya kafirlerin avamından birileri eşittir. Bunların kanları ve malları Müslümanlar için mübahtır. Bu hüküm her yerdeki müşrikler için geçerli olan genel bir hükümdür. Allahu Teala şöyle buyurdu. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Tövbe 5 Ve şöyle buyurdu. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Tövbe 11 Müşriklerin kanlarının mübah olmasının sebebi Allah'a şirk koşmalarıdır. Eğer şirkten tövbe ederlerse kanları masumlaşır. İbni Kudem'e şöyle dedi. Allahü Teala'nın müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Tevbe 5 sözünden ötürü harbi kafiri öldürene kısas yoktur. Aynı şekilde mürted'i öldürene de kısas yoktur. Çünkü onun da kanı harbi kafirler gibi mübahtır. El-Kâfi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı kılıp zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Onlar insanlarla bunu savaşmakla yaparlarsa, İslam'ın hakkının gereği olan hadler müstesna, canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. Müttefekun aleyh. İslam'a girmenin dışında, kanların ve malların bir koruması yoktur. İmam Taberi, Allah ona rahmet etsin şöyle demektedir. Tüm ilim adamları icma etmiştir ki, harbehli, eman, anlaşma ve zimmet takitleri olmayan müşrikler hakkındaki Allah'ın hükmü öldürülmeleridir. Taberi tefsiri. İmam Şafi, Allah ona rahmet etsin şöyle demektedir. Allah tebareke ve teala, kafirin malını ve kanını da helal kılmıştır. Cizye verenler veya belli bir süreye kadar eman altında olanlar müstesnadır. el um. İmam Şafi kendisiyle anlaşma bulunan kafirler hakkında şöyle der. Ayette geçen ve ebedi olarak vasfedilen anlaşma kafirin anlaşmasına bağlı kaldığı sürece belli bir süreye kadardır. Anlaşmaları kalkarsa kanları ve malları helal olan harbi kafire dönüşürler. el Um, Darül küfür mübahlık diyarıdır. Allah'a şirk koşmak malı ve kanı mübah kıldığına dair geçen delillerden ötürü Darül Harp veya Darül Küfür mübahlık diyarıdır. Kafirlerin kanları ve malları Müslümanlara helaldir. İmam Şafii, Allah ona rahmet etsin, El-Un adlı kitabında şöyle der. Diyar, şirk diyarı olduğu için mübahlık diyarıdır. Cessas dedi ki, Darül Harp'te olan şeyler sahih bir mülk değildir. Çünkü orası mübahlık diyarıdır. Ehlinin malları mübahtır. Ahkamül Kur'an. İbnu i Ebi Zeyd el Keyrawani şöyle der. Sahnun dedi ki, bir kavim Darül Harb'de Müslüman olursa, güçlerinin yettiği harbi kâfirleri öldürmeleri ve mallarını almaları onlara helaldir. En nevadir ve ziyadat. Şeyh Hamd bin Atik şöyle dedi: Muhakkiklerin kararlaştırdığı şeyden haberi olanlar müttali olmuşlardır ki, bir belde de şirk açığa çıkar, haramlar ilan edilir ve dinin şiarları iptal edilirse o belde küfür diyarıdır. O belde'nin ehlinin malları ganimet alınır. Ve kanları mübah olur. Kafirlerin malları ya ganimet malıdır, ya fey malıdır, ya da ihtidap malıdır. İmam İbni Teymiye, Allah ona rahmet etsin şöyle dedi. Ganimet, kafirlerden savaşarak alınan mallardır. Mecmûl feteva. Allah Sübhanehu ve Teala, Müslümanlara ganimeti helal kılmış ve şöyle buyurmuştur. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. ''Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.'' Enfal 69 Bukhari ve Müslümin, Cabir bin Abdullah'tan rivayet ettiklerine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Benden evvel hiç kimseye verilmedik beş şey bana verilmiştir. Bir aylık yola kadar korku salmak ile yardım olundum. Yeryüzü bana namazgah ve temizlik sebebi kılındı. Onun için ümmetimden her kime namaz vakti erişirse... Hemen namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Halbuki benden evvel kimseye helal edilmemiştir. Bana şefaat verildi. Bir de benden evvel her peygamber aseten kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlara gönderildim. Muttifekun aleyh. Fey savaşılmadan kafirlerden alınan mallardır. Mecmûl feteva. Allahu Teala şöyle buyurdu. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter. Haş 6. İhtitap veya çalma ise kafirlerin mallarını hile ve aldatma ile almadır. Sarih bir şekilde harbi kafirlere eman verilmediği sürece mallarının bu şekilde alınması mübahtır. Bunun mübahlık konusunda genel olarak ilim ehli arasında itibar edilecek bir ihtilaf yoktur. Ancak ilim ehli bu şekilde elde edilen malların ganimet veya sadece elde edene has olan helal bir kazanç olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. İhtitap, hırsızlık, aşırma, dolandırma veya hile yolu gibi yollarla harbi kafirlerden elde edilen mallardır. İhtitap kelime olarak odun toplamak demektir. Harbi kafirlerden elde edilen kazançlar odun ve avlanma gibi Müslüman'a helal olan kazançlar gibi olduğu için ona bu isim kullanılmıştır. Mezhep alimlerine göre ihtitap mallarından beşte bir alınacak mallar. Esirin kurtulduktan sonra harbi kafirlerin mallarını çalması veya önce pazarlık yapıp daha sonra inkar yolu ile tüccarın hırsızlıkları veya darül harpte Müslüman olanların hırsızlıkları gibi hırsızlık İmamın izniyle veya izni olmadan Gücün varlığı ile veya yokluğuyla Saldırı ile veya saldırı olmadan gerçekleşir Bu durumlarda alınan malların Beşe bölünüp bölünmeyeceğine dair ilim ehlinden gerekli tafsilat gelecektir Birincisi Saldırı ile elde edilen hırsızlık Güç ve kuvvet sahibi Müslümanlardan bir kişi veya bir grup Darül harbe saldırırsa Ve onların mallarını güç ve kuvvet ile veya hile ile alırsa Bu mallar beşe bölünür ve bu konuda alimlerin Cumhuru ittifak halindedir. cumhur ülema ulema bu konuda kuvvetin meydana geleceği herhangi bir sayıya şart koşmamışlardır. Şafii alimlerinden İmam Begavi, Allah ona rahmet etsin dedi ki, ister sayıları az olsun isterse de çok olsun fark etmez, beşte biri humus ehli içindir. Geri kalan ise ganimeti alanlarındır. Hatta tek bir adam Darül Harbe girerse ve harbi bir kafirle savaşırsa ve ondan mal elde ederse, bu aldığı mal beşe bölünür, beşte biri hak sahiplerine dağıtıldıktan sonra geri kalan mallar onundur. Ettehsip fiifik hil imam isşafi. Hanefilere gelince, Ebu Yusuf alınan malların beşe bölünmesi için Müslümanların en az dokuz kişi olmasını şart koşmuşlardır. Çünkü ona göre güç ve kuvvet en az bu sayı ile gerçekleşir. Hanefi alimler Müslümanlardan herhangi birinin yalnız başına yaptığı saldırıda aldığı mallarda beşte biri şart koşmamaktadırlar. Bu şekilde alınan malları mübah kazançlar çerçevesinde değerlendirmektedirler. Eğer Darül harbe saldıran kişi, imamın izniyle bunu yapıyorsa, onun durumu bundan müstesnadır. Bu şekildeki bir kişinin hükmü seriyenin hükmüdür. Çünkü o, imamın gücüyle desteklenmektedir. İkincisi, imamın izniyle veya izni olmadan saldırı veya hırsızlığın yapılması. Cumhur-ü ulema, imamın izninin olması ile olmaması arasını ayırmamışlardır. Herhangi bir Müslüman imamın izniyle veya izni olmadan darül harbe çıkıp kafirlerin malını alırsa bu aldığı mallar beşe bölünür. İmam Begavi Allah ona rahmet etsin dedi ki eğer bir taife imamın izni olmadan savaşırsa ki bu onlar için mekruhtur çünkü eğer imamın izniyle savaşa çıkmış olsalar imam onların durumlarını araştırır ve onları yardım ile destekler eğer onun izni olmadan bunu yapar ve ganimet alırlarsa aldıkları ganimet beşe bölünür. Et-tehzib fi fıkhil imam-i şafi Ebu Muhammed es-salebi el-bağdadi el-maliki dedi ki kim tek başına hırsızlık için darul harbe girer ve ganimet alırsa ondan beşte bir alınır. İmam Malik onun imamın izniyle veya izni dışında girip girmemeyi tafsilatlandırmamıştır. Bu, cumhurilemanın ve İmam Ahmet'ten rivayet edilen görüştür. i̇bn Kudame, İmam Ahmed'in bu rivayetini şöyle nakletmektedir. Onların elde ettiği ganimet, başkalarının elde ettiği ganimet gibidir. İmam bunun beşte birini alır ve geri kalanını aralarında paylaştırır. Şafii ve çoğu ilim ehlinin görüşü de budur. Çünkü Allah'ın, Subhanahu ve Teala, bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin, beşte biri Allah'a, Resulüne, O'nun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Enfal bir ayeti geneldir. İmamın izniyle girilmesine kıyas yapılır. el Muğni. Hanefiler imamın izninin olup olmaması arasını ayırmaktadırlar. Ebu Yusuf dedi ki, Ebu Hanife'ye sordum ki, bir veya iki adam şehirden veya yurtlarından çıkıp Darul Harp topraklarına saldırırlarsa ve ganimet elde ederlerse bu elde ettikleri beşe bölünür mü? Ebu Hanife dedi ki, ''Bunların elde ettikleri beşe bölünmez. Çünkü bu iki adam hırsız konumundadırlar. Elde ettikleri sadece onlarındır.'' Dedim ki, ''Eğer imam askerlerden birini gözcü olarak göndermiş olsa ve bu da ganimet elde ederse, bu aldığı ganimet beşe bölünür ve beşte biri alındıktan sonra kalan mallar askerler arasında bölüştürülür mü?'' Dedi ki, ''Evet.'' Dedim ki, ''Bu adam ile az önce bahsettiğimiz iki adam arasındaki fark nedir?'' Dedi ki, ''Bunu imam askerlerden seçip göndermiştir.'' Ve diğer askerler de onun için destek konumundadırlar. Diğer iki adam ise askerler arasından çıkıp Darül Harbe girmemişler. Şehirden ancak kendi iradeleriyle ve imamın izni olmadan çıkmışlardır. Siyarus Es-Sagir Bu görüş İmam Ahmet'den rivayet edilen bir görüştür. İbni Kudeme bu konuda İmam Ahmet'ten rivayet edilen diğer rivayetleri şöyle nakletmektedir. Elde ettikleri mallar onlarındır ve beşe bölünmez. Bu Ebu Hanife'nin görüşüdür. Çünkü bu elde ettikleri cihad yapılmadan elde edilen mübah bir kazançtır. Bu onlar için odun toplamaya benzer. Muhakkak ki cihad ancak imamın izniyle ya da güç ve kuvvet sahibi bir taife ile olur. Bu ise hırsızlıktır, çalma ve mücerret bir kazançtır. el Muğni. Bu konuda üçüncü bir görüş daha vardır. Bu İmam Ahmet'ten rivayet edilen bir rivayettir. Bu görüş onların elde ettiği bu mallarda onlara herhangi bir hak yoktur. Bilakis bu mallar Müslümanlarındır. Çünkü onlar, imamın izni olmadan böyle bir şey yapmak için çıkmalarıyla isyankardırlar. İbn-i Kudam'a dedi ki, Ahmet, Rumlara kaçıp, daha sonra yanında bazı eşyalarıyla dönen köle hakkında dedi ki, köle efendisinindir. Yanında getirdiği eşya ve mallar ise Müslümanlarındır. Çünkü o bu yaptığıyla isyankardır. Dolayısıyla o malda onların bir hakkı yoktur. el Mugni. Üçüncüsü, Tüccarın, kurtulduktan sonra esirin, Darül harbde ikame edenlerin veya Darül harbde Müslüman olanların çaldıkları mallar. Bu konuda ilim ehlinin ihtilaflarına bakan beşte bir illetinin güç ve kuvvet ve savaş ile ganimet elde etmenin olduğunu görecektir. Ganimetin şartı budur. Aynı şekilde şartlarından biri de saldırılarının cihat olarak isimlendirilmesine sebep olan imamın iznidir. İlim ehli, tüccarın, kurtulduktan sonra esirin, Darul Harp'te ikame eden Müslümanların veya Darul Harb'de Müslüman olanların çaldıkları mallar gibi bu şartların haricinde harbi kafirlerden elde edilen malları ganimet olarak isimlendirmemiş, bilakis avlanma ve odun toplama gibi helal kazanç olarak isimlendirmiştir. Bunun delili ise İmam Taberi'nin Allah ona rahmet etsin, kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Talak iki ayetinin tefsirinde, Salim bin Ebicad'dan rivayet ettiği nakildir. Taberi dedi ki bu ayet kendisine fakirliğin isabet ettiği gayretli bir adam hakkında nazil oldu. Bu adam Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi durumunu anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'tan kork ve sabret dedi. Adam dönüp gitti ve esir olan ve Allah'ın esaretten kurtardığı bir oğlunu kafirlerden bir dişi keçiyi alıp getirdiğini gördü. Bu adam Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bu durumu ona anlattı. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bunu bana helal görür müsün? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet taberi tefsiri. Bu esir Müslüman kafirlerden kurtulduktan sonra bu dişi keçiyi onlardan çalmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldığı bu malı beşe bölmedi. Çünkü bu olay Müslümanların otoritesinin dışında Darül Harp'te savaşmadan ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izni olmadan meydana gelmiştir. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ganimetten saymamıştır. Bundan dolayı ihtitap mallarında Darül Harp'te ve imamın izni olmadan elde edilme şart koşulur. Bu hüküm Darül harpte mal aşıran tacir için de geçerlidir. İmam Begavi Allah ona rahmet etsin dedi ki eğer bir kişi Darül harbe girerse harbi kafirlerden pazarlık suretiyle bir şey alıp daha sonra bunu inkar edip kaçarsa bu elde ettiği mal sadece onundur, beşe bölünmez. اَتْتَحْزِبْ فِي فِطْحِ الْاِمَامِ الشَّافِيِ Aynı hüküm Darül Harb'de ikame edip kafirlere eman vermeyenlerin veya Darül Harb'de Müslüman olanların kafirlerden çaldıkları mallar için de geçerlidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde dişi keçiyi çalan kişi için gerçekleşen şartlar bunlar için de gerçekleşmiştir. Bu şekilde kafirlerden elde edilen malların beşe bölüneceğini söyleyenlerin bir delili bulunmamaktadır. İbnu i Ebi Zeyd el-Keyrevani şöyle der. Sahnun dedi ki bir kavim Darul harpte Müslüman olursa güçlerinin yettiği harbi kafirleri öldürmeleri ve mallarını almaları onlara helaldir. en nevadir ve ziyadat. Mal ile malın sahibi arasında herhangi bir fark yoktur. Kafirlerden erkek, kadın veya çocuğun malı çalınabilir. Harbi kafirlerden alınan malların taksimi. Ganimet. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurdu. Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbirleriyle karşılaştığı gün, Bedir savaşında, kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin Beşte biri Allah'a, Resulüne, O'nun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir Allah her şeye hakkıyla kadirdir Enfal 41 Beşe bölünen ganimetin dört kısmı ganimet alan mücahitlerindir Beşte bir kısmı ise Enfal suresindeki ganimetten bahseden ayette zikredilen sınıflar içindir İbni Ömer ve İbni Abbas'tan radiyallahu anhum rivayet edildiğine göre şöyle demişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimetin beşte birini beşe bölerdi. Yani ganimet alan mücahidlere verilen ganimetin dört kısmının dışında kalan ganimetin beşte bir kısmı beşe bölünür. İmam Ahmet şöyle dedi. Allah ve Resulünün payı bir paydır. Allah Resulünün akrabalarına bir pay vardır. Bunlar Beni Haşim ve Beni Muttalip oğullarından olan Allah Resulünün akrabalarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bunlar arasında bu payı dağıtmıştır. Yetimlere bir pay vardır, fakirlere bir pay vardır, yolculara bir pay vardır. Allah ve Resulü'nün payının dağıtıldığı yerler. Allah ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem payı hakikatinde feydir. Binek, silah ve Müslümanların maslahatına olan işlerde kullanılır. İbn-i Kudama dedi ki Allah'ın sübhanahu ve teala bu payı kendine ve Resulüne nispet etmesi, bu malların yöneltileceği yönün, maslahat yönü olduğunun bilinmesi içindir. Yoksa bu pay sadece Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem has olup vefat ettiğinde yürürlükten çıkan bir pay değildir. Muni Fey Allah subhanehu ve Taala Haşr suresinde Fey'in dağıtılacağı yerleri beyan etmiştir. Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden Savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda, Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllere yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz şüphesiz sen çok ezirgeycisin, çok merhametlisin. Haşr 7-10 İlim ehli feyin beşe bölünüp bölünmeyeceği konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bunun sebebi ise Haş suresinin 7. ayetinde kendilerine feyin dağıtılacağı sınıfların, Enfal suresinde ganimet ayetinde zikredilen sınıfların aynısı olmasındandır. Enfal suresindeki ganimet ayetinde bahsedildiği gibi, Haş suresindeki 7. ayetinde beşe bölünme bahsedilmediği halde bazı ilim ehli, ayetin zahirini alarak feyin de beşe bölüneceğini söylemişlerdir. Bazıları ise Ömer'in radıyallahu anh, Yukarıda zikredilen ayetleri okuduktan sonra söylediği sözünü delil almışlardır. Nitekim Ömer radıyallahu an şöyle dedi: "Bu Müslümanları kuşattı. Bu sınıflar feyim beşte biriyle özelleştirme şekliyle değil de kuşatma ve kapsama şekliyle zikredilmiştir." İbni Kudame el Kafi adlı kitabında şöyle dedi: Allahu Teala'nın onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için." Siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz ayetinden ötürü Mezhebin zahir görüşüne göre fey beşe bölünmez Allahü Teala fey malını tüm Müslümanlar için kılmıştır Ömer radıyallahu an bu ayeti okuyunca şöyle dedi Bu ayet genel olarak tüm Müslümanları kuşattı Eğer yaşamış olsam ve bir çoban bana Yemen'deki Himyer kabilesinin dağlarını bana getirse Onun ondan nasibi vardır Bu ondan men edilmez el kafi i̇bn Kudame feyin beşe bölüneceği görüşünü benimsemiştir. Feyin beşte biri Allah'ın subhanehu ve teala ganimet ve fey ayetinde zikrettiği kişiler içindir. Feyin geri kalan dört kısmı ise El-Kafi adlı kitabında zikrettiği tertip üzere tüm Müslümanlar içindir. Nitekim şöyle demektedir. Buna en önemli olandan önem derecesine göre başlanılır. Müslüman askerlerin rızıklarının karşılanması, kefayet sahibi kişiler ile sınırların kapatılması, rızıkların karşılanması, ihtiyaç duyulan binaların yapılması, hendeklerin kazılması ve silah ve mermileri gibi ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması gibi önemli maslahatlardan başlanılır. Daha sonra köprülerin, yolların ve mescitlerin yapılması, nehirler için yol kazmak, sel sularının önünü kapatmak için sedlerin yapılması, kadılar, imamlar ve müezzinler gibi Müslümanların ihtiyaç duyduğu kişilerin erzaklarının verilmesi ve faydası Müslümanlara yönelik olan tüm işlerin yapılması gibi önem derecesine göre en önemli olanlardan başlanılır. Daha sonra artan miktar zikrettiğimiz ayetten ve Ömer'in radıyallahu an sözünden dolayı Müslümanlar arasında paylaştırılır. El-Kâfi fî feqhîl-İmam Ahmed Eman Darul Harbin Mubahlık diyarı olduğunda ve harbi kafirlerin kanlarının ve mallarının masum olmadığında hiçbir ihtilaf yoktur. Zimmet ve eman akitleri kanlarının dökülmesine engeldir. Müslümanlar ile aralarında eman veya ateşkes gibi bir anlaşmaya sahip olan sözleşmeli kafirler, yaptıkları anlaşmanın şartları tahakkuk ettiği sürece anlaşmanın gereğine bağlı kalmaları gerekir. Bu, üzerinde icma edilen ve ihtilaf edilmeyen bir konudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ''Anlaşmalı bir kafiri öldüren cennetin kokusunu alamaz. Halbuki cennetin kokusu 40 yıllık mesafeden hissedilir.'' Bukhari rivayet etti. ''Bir Müslümanın bir müşriye olan emanı tüm Müslümanlar için bağlayıcıdır ve ellerini onlardan çekmeleri gerekir.'' Nitekim üzerinde ittifak edilen hadiste Ali radıyallahu anh dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ''Müslümanların zimmeti birdir. En alttaki bile onu gözetir.'' Her kim bir Müslümanın verdiği emanı bozarsa, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerinedir. Kıyamet gününde onun farz veya nafile hiçbir ibadeti kabul edilmeyecektir. Bukhari rivayet etti. Aynı şekilde Ali'den radıyallahu anh rivayet edilen hadiste, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müminlerin kanları denktir. Başkalarına karşı onlar tek bir el gibidirler. En alt seviyede biri olsa da, Emanlarını tanırlar. Haberiniz olsun bir mümin bir kafire karşılık ve sözleşme sahibi bir gayrimüslim de ahdi esnasında kafire karşılık kısas yoluyla öldürülmez. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Nesai rivayet ettiler. İbni Hişam dedi ki Ebu Ubeyde bana anlattı ki Ebul As bin Rebişan'dan dönüp yanında müşriklerin malı varken ona denildi ki Müslüman olup bu malları alma düşüncen var mı? Çünkü bu mallar müşriklerin mallarıdır. Ebu'l-As dedi ki, emanetime ihanet ederek İslam'ıma başlamam ne kötü bir başlangıçtır. i̇bn Hişam Siyeri Muhire bin Şube'den rivayet edildiğine göre o, cahiliyede bir kavimle eman üzere arkadaşlık yapmış ve onları öldürerek mallarını almıştı. Daha sonra Allah Resulüne gelerek Müslüman olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ''İslamına gelince bunu kabul ediyorum.'' ''Mallara gelince bunlar ihanetle alınmıştır. Ben bunlardan hiçbir şeyde alıcı değilim.'' Bukhari rivayet etti. İbn-i Kayyım dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Muğire'ye söylediği İslamına gelince bunu kabul ediyorum. Mallarına gelince bunlar ihanetle alınmıştır. Ben bunlardan hiçbir şeyde alıcı değilim sözü delildir ki sözleşmeli müşriğin malı masumdur ve bunlar mülk edinilemez.'' Bilakis sahibine geri döndürülür. Muhire mallarını aldığı o eman üzere arkadaşlık yapmış, daha sonra onlara ihanet edip mallarını almıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların mallarını almamış, haklarını savunmamış veya onlara kefil de olmamıştı. Çünkü bunlar Mughire'nin İslam'ından önceydi. Zadul Sözlerle aldatmak, emandan sonra ihanet değildir. Bu, Abdullah bin Uneys'ın ve Muhammed bin Mesleme'nin yaptığı eylemlerdir. Muhammed bin Mesleme, Ka'b bin Eşref'e eman vermemiş, bilakis ona Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile hayatı kötü gördüğünü vehmettirmiş ve bununla onu kandırmıştır. Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler söylemek için izin istemiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona bu konuda izin vermiştir. Söylediği şey ise Bukhari'de geçen şu sözlerdir. Şu kişi yani Resulullah bizden sadaka istedi ve bizi yordu. Ben de ödünç bir şey almak için sana geldim dedi. Kab şöyle dedi. Aynen muhakkak ki siz daha da usanacaksınız. Muhammed bin Mesleme şöyle dedi. Bizler ona bir kere uymuş bulunduk. Onun işi nereye varacağını görmeden onu terk etmek istemiyoruz. Muhammed bin Mesleme'nin bizi yordu sözünün anlamı yani sahabe radıyallahu anhüm Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat ettikten sonra rastlayacakları sıkıntıları yükleneceklerine dair biat ettiler. Onlar Allah yolunda onları bekleyen imtihan, sıkıntı ve yorgunluğu biliyorlardı. Lakin Muhammed bin Meslem'e bu sözle onu aldattı ve fırsat bulup onu öldürebilmesi için ondan ihtiyacını istedi. Aynı şekilde Abdullah bin Uneysin Halid bin Ebu Huzeli'ye duyduğuma göre şu adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için kuvvet topluyormuşsun. Bunun için sana geldim dedim. Bunun için sana geldim sözü iki ihtimal barındıran bir sözdür. Yani ona yardım etmek için sana geldim veya onun aleyhinde size yardım etmek için sana geldim. ihtimallerini barındırır. Bundan dolayı sarih bir eman olmadığı sürece fiillerle veya sözlerle aldatıp daha sonra öldürme veya mallarına el koyma ihanet değildir. Eman iki taraf... Eman veren ve eman isteyen tarafından açık ve sarih lafızlarla yapılan sözleşme ve akitleşmedir. Muhataba emanı vehmettiren sözler veya eylemler eman değildir. Sarih ve açık sözlerle verilen emanın eman olduğu konusunda fukaha arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Açık ve sarih olmayan sözlerin eman olup olmadığı konusunda ise ihtilaf vardır. Alimlerden bazıları bazı sözleri ve fiilleri eman'dan sayarken bazıları ise bunu eman'dan saymamıştır. Müslüman alimlerden birini herhangi bir söz ve eylemi ihanet, başka bir alimin ise bunu savaştaki tuzak ve kandırmadan saydığını görmende bir gariplik yoktur. Genel olarak sarih olmayan emanın altına giren, cüz'i meseleleri kuşatan ve üzerinde ittifak edilen bir kaide yoktur. Hiç şüphesiz cüz'i meselelerin muayyen bir aslın altına sokulması ihtilaf götüren içtihadi konulardandır. Bir meseleyle konunun seyrinden çıkmak veya kınamak doğru değildir. Darul harbe girmek için vize veya izin almak, kafirlerin kanlarını veya mallarını masum kılmaz. Harbi kafirlerin kanlarında ve mallarında asıl olan, bunların helal olması ve herhangi bir korumalarının olmamasıdır. Herhangi bir suretin eman olup olmadığında çekiştiğimizde ve bu suret hakkındaki olumlu ve olumsuz deliller, birbirlerine denk veya yakın olduğunda, bu konuda kesinleşmiş olan, asıl yani harbi kafirlerin kanlarında ve mallarında asıl olanın, Helal olması aslı geçerli olur. Ancak muteber bir engel olursa bu asıldan vazgeçilir. Muteber bir engel olmadığı sürece asıl olan geçerlidir. Çünkü icma yakindir. İhtilaf ise şüphedir. Yakin ile sabit olan bir şey şüpheyle ile kalkmaz. Temin şüpheli bir engeldir. Şüphe barındıran bir engel malum sebeplerle sabit bir hükmü iptal etmez. Kafirlerin savaşta kandırılmasının caizliğinde hiçbir şüphe yoktur. Bu aldatma ise yalan ve açık olmayan ihtimalli sözlerle olur. Hulasa bir malın masumiyeti, harbi kafirlerin malı gibi sahibinin kafir olmasıyla zail olunca, bu malın mümkün olan her yolla ele geçirilmesi caizdir. Eman verilmesi müstesna, bu asıl itibariyle üzerinde herhangi bir ihtilaf yoktur. Bir Müslüman, harbi kafirin malını nerede olursa olsun ve onunla nerede karşılaşırsa karşılaşsın, hile ile dolandırması veya çalması caizdir. Vizenin eman ve sözleşme olduğuna dair şer'i veya örfi hiçbir delil sabit değildir. Bilakis vize bir yurda giriş iznidir. Bir yurda girmek için izin istemek eman değildir. Bir kişi kendi yurdunda eman içinde değildir. Bir yurtta yaşayan bazı kişiler diğer bazısından eman içinde değillerdir. Bir tarafın eman vermesi diğer taraf için eman sayılmaz. İbn-i Zeyd el-Keyravani dedi ki eğer krala Müslüman olduklarını söyleseler ve kral da sizi eman altındasınız dese, lakin onlar krala eman vermezlerse veya ona bir şey demezlerse ve kralın onlara eman verdiği ve onların eman altında olduğu şehirde yayılıp bilinmezse, bunlar dilediğini öldürebilir ve malını alabilirler. Aynı şekilde eğer kral onlara, size eman verdim, İslam diyarına gidin derse, fakat onlar krala bir şey demezlerse, aynı şekilde onlar fırsat bulduklarını öldürme, ...ve diğer şeyleri yapıp şehirden çıkabilirler. Bazı Irak ehli dediler ki... ...eğer bir Müslüman darül harbe eman olmadan girerse... ...ve onlara ben siznenin veya sizin yanınızda savaşmaya geldim derse... ...ve onlar da onu bırakırlarsa... ...o Müslüman imkan bulduğunun mallarını alabilir... ...ve imkan bulduğunu öldürebilir. Onun onlara söylediği bu sözler... ...onlara verilen bir eman değildir. En nevadir ve ziyadat. Her kim şahsi bilgilerini ve dinini ifade eden sahte veya gerçek belgelerle darul harbe girerse elinden geldiğini suikastla öldürmesi ve mallarını alması caizdir çünkü bu eman veya eman manasını taşımaz Amr bin Umeyye kendisini Beni Bekir kabilesine nispet etti ve müşriklerden birine saptırıcı bilgiler verip onu aldattı ta ki o müşrik onun da müşrik olduğunu zannetti ve ona güvendi ve Amr bin Umeyye'nin yanında uykuya dalınca da Amr onu öldürdü Taşıyanının şu yurttan olduğunu ifade eden sahte belgeler ne örfen ne de şeran emanı ifade etmez. Eğer sahte evraklar onun bu yurdun ehli olmadığını lakin onun bu yurda girmesine izin verildiğini ifade ediyorsa bu da eman sayılmaz. Çünkü bu savaşın hilelerindendir. Bu Muhammed bin Meslem'e ve arkadaşlarının yaptıkları kadar da değildir. Darül harbe veya kafir bir kavme intisap etmek veya yurtlarına sığınmak, Yahut yanlarında gecelemek buna benzeyen şeylerdendir. Bu kafir ülkelere bu açıdan yönelmek bir Müslüman için eman olarak itibar edilmez. Öldürmek istenilen kişilerin yanında gecelemek de eman değildir. Nitekim Amr bin Umeyyye Eddarimi de radıyallahu anh bu şekilde yapmıştı. Aynı şekilde Muhammed bin Meslemen'in radıyallahu anh Tağut Kab bin Eşref'in kalesine girmesi, onu kandırması ve onu öldürmesi de bunun gibidir küfür anlaşmaları ve küfür içerikleri barındırmadığı sürece mücahidin sığınma yollarıyla darül harbe girmesi sahabelerin yaptıklarının bir benzeridir. Kafirlerin mallarının alınmasına ve onlara bu yolla cihad etmeye teşvik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hidret edince rızkının kaynağı ganimetler idi. Ganimet rızkın en faziletli kaynağıdır. Kafirlerden güçle alınan mallar bu yolun dışında başka yollarla kazanılan mallardan daha temiz ve durudur. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Enfal 69 İbni Kayyım dedi ki, racih olan görüşe göre en helal rızık, Allah Resulüne de sallallahu aleyhi ve sellem rızık kılınmış olan ganimetçilerin kazançları ve şeriat sahibinin diliyle onlara mübah kılınanlardır. Kur'an'da bu kazancın övgüsü diğerlerinin övgüsünden daha çok yapılmıştır. Başkalarına yapılmayan övgü bu rızık sahiplerine yapılmıştır. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala bunu yaratıkların en hayırlısı, rasullerin ve Nebilerin sonuncusunun rızkı kılmıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ortağı olmayan tek Allah'a ibadet edilinceye kadar kıyamete yakın bir zamanda kılıçla gönderildim. Rızkım mızramın gölgesi altında kılındı. Zillet ve horluk emrime muhalefet edenlerin üzerine kılındı. Ahmet bin Hanbel rivayet etti. Bu rızık Allah'ın düşmanlarından zorla izzetlice ve şereflice alnından rızıktır. Bu Allah'a en sevimli gelen şeylerdendir. Başka kazançlar buna denk olamazlar. Allah en doğrusunu bilendir. Zadül Mead Bugün kafirlerin mallarının güçle alınması bazı Müslümanların hoşuna gitmemektedir. Bu yolun dışında başka işler karşılığında kazandıklarının daha faziletli olduğunu zannetmektedirler. Bu doğru değildir. Kur'an nasıyla sabit olan en güzel helal kazanç ganimettir. Ganimet Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonraki rızkıydı. Allah Subhanahu ve Taala bu malları Ademoğullarının bu mallar yardımıyla kendisine itaat ve ibadet etmesi için yaratmıştır. Her kim bu mallar yardımıyla Allah'a küfreder ve ona şirk koşarsa, Allah subhanehu ve teala Müslümanları ona musallat eder, Müslümanlar bu malları ondan alır ve ondan daha layık olan ibadet, tevhid ve itaat ehli olanlara verirler. Malı almaya daha hak sahibi olana ve malın yaratıldığı maksada geri çevrildiği için feye fey denilmiştir. Çünkü feyin kelime anlamı dönmek, rucu etmek demektir. Her muvahhidin cihad dairesini genişletmesi gerekir. Hiç şüphesiz mal ve iktisat savaşı cihadın en büyük sahalarından biridir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoğu gazvelerinde kafirlerin mallarını aldı ve mülklerini telef etti. İç şüphesiz bugün kafirler askerlerini ve güçlerini mallarıyla yürütmektedirler. Muvahhidlerin kafirlerin iktisatlarını zayıflatmaları için Onların mallarını almaları ya da telef etmeleri için yeni taktikler geliştirmeleri ve bu konuda acele etmeleri gerekir. Özellikle hicret yolu bulamayıp Darül Küfür'de yaşayan Müslümanların sahabe Ebu Basir'in radıyallahu anh Mekke müşriklerine yaptığını yapması gerekir. Hiç şüphesiz kafirlerin mallarını telef etmek bugün onlarla aramızda var olan savaşa büyük etkisi olacaktır. Harbi kafirlerin mallarının alınması veya diyarlarının harap edilip mallarının telef edilmesi düşmanın gücünü kıran ve iktisadına zarar veren unsurlardandır. Ve bu Yusuf dedi ki: "Kalelerin ile yakılmasında, suyun altında bırakılmasında, içindekilerinin üzerine yıkılmasında ve mancınıklarla hedef alınmasında bir sakınca yoktur. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: "Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ayrıca tüm bunlar savaş kapsamındadır." Çünkü bu şekilde kâfirler kahredilir, kızdırılır ve helak edilir. Ayrıca malların haramlığı sahiplerinin haramlarına bağlıdır. Öldürülünceye kadar onlar için bir haramlık söz konusu değilken malları için nasıl öyle bir şey olsun? Veda-i-senayi Aynı şekilde eğer bu mallar Allah yolunda kullanılırsa cihada ciddi faydası olur. Örneğin muvahhid, Müslüman kardeşlerinin ilafetin vilayetlerine hicret etmeleri için gereken giderleri karşılamak için harbi kafirlerin mallarını alır. Yahut bu yolla mücahitleri finanse eder. Hicreti için gerekli malı biriktirmek için kafirlerin yanında çalışan ve bundan dolayı hicretini geciktiren nice Müslümanlar var. İşte bu şekilde muvahhid mücahid düşmanların yurtlarında cihadi operasyonların yapılması için gerekli malzemelerin ve silahların alınması için kafirlerin mallarını kullanır. Ey kafirlerin yurtlarındaki muvahhidler! Ebu Cendel radıyallahu anh gibi olun! Ve harbi kafirlerin mallarını ya zorla ve kuvvetle ya da çalmak ve dolandırmak suretiyle almakla tereddüt etmeyin. İmam İbni Teymiye'nin Allah ona rahmet etsin, darul harbe giren Müslümanlar hakkındaki şu sözünü iyice düşünün. Aynı şekilde şahit onların şahıslarını veya çocuklarını kaçırırsa veya herhangi bir şekilde onlara zarar verirse bilsin ki muhakkak ki harbi kâfirler ve malları Müslümanlar için mübahtır. Bunları meşru yollarla ele geçirirse onun mülkü olurlar. Mecmuul feteva. i̇bn Teymiye, Allah ona rahmet etsin. Harbi kafirlerin çocuklarını kaçırma hakkında sözleri bu ise, mallarının çalınması hakkında sen daha ne söyleyebilirsin? Unutma ki kafirlerin İslam devleti aleyhindeki savaşları mal üzerine memnidir. Niyetini halis kıl, Allah'a tevekkül et, mallarını almak için hiç kimseyle istişare etme ve Allah'ın bereketi üzere yürü. Kafirlerin mallarını almak onları zayıflatır, iktisadlarının güvenliğini tehdit eder, müminleri güçlendirir ve onları cesaretlendirip daha büyük eylemlere hazırlar. Bu günümüzdeki terk edilen cihadın çeşitlerindendir. Bunu ancak bir grup Müslüman yapmaktadır. Onlar da pek azdır. Allah'tan mücahit kullarına fetihler vermesini ve muvahidlerin kalplerini ferahlatmasını diliyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ve ahiru da Enelhamdülillahi Rabbil Alemin Bu makale İslam Devleti'nin resmi dergisi Rumiyah dergisinin 11. sayısından alınmıştır. Ayet, hadis ve diğer kaynaklar için bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. o tüm cennette giden ökin yolladı yakın yok dedi de cihattan gayrir yakın yok dedi de cihattan gayrir